Bismillahirrahmanirrahim Meydan Medya sunar İlim kapısında benim yılları Dinlediğim hak diyen alim Sordum cennete giden bütün yolları Yakın yok dedi de cihattan gayrı. Yakın yok dedi de cihattan gayrı. Gördüm ki cihat. Elhamdülillahi'l-kaviyyil metin. Essalatu vesselamu ala men bu'it biseyfi rahmeten lil alamin. Amma ba'd. Anne babaya iyi davranmak. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine of bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onları öyle rahmet et diyerek dua et. İsra 23-24 Anne-babaya iyi davranmanın örnekleri Bir şeyi emrettiklerinde onlara itaat etmek, Allah'a karşı masiyet işleme haricinde, onlarla konuşurken sesi azaltmak ve güzel sözler kullanmak, onlara rahmet ve mağfiret için hem hayattayken hem ölümlerinden sonra dua etmek, elden geldiği kadar onlarla kalıp onlara eşlik etmek, selam yollamak,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 ''Dönüş ancak banadır.'' Lokman 14. Ve şöyle buyurmaktadır. ''Eğer onlar seni, hakkında bilgini olmayan bir şeyi, bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin.'' Lokman 15. Ve şöyle buyurmaktadır. ''Biz, insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar seni, hakkında bilgini olmayan bir şeyi, bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme.'' Ankebut 8. Ebubekir Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi diye buyurdu. Biz evet deyince Allah'a şirk koşmak, anne ve baba haklarına riayetsizlik etmek buyurdular. Bu sırada dayanmış durumdaydı. Yere oturup ve haberiniz olsun yalan söz, yalan şahitlik dedi. Müttefekun aleyh. Abdullah bin Mesud radıyallahu An şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel en faziletlidir diye sordum. Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Ana babaya iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Allah yolunda cihad etmektir buyurdu. kuna aleyh. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadakayı cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat. Müslim rivayet etti. Anne babaya iyi davranmak en güzel iyiliklerdendir ve onlara masiyet dışında harz olan cihadı terk etmek veya başka masiyetler gibi itaat etmek Allah'a itaat etmektendir. Sana Allah'a karşı masiyet işlemeyi emrettiklerinde onlara uyma. Kesinlikle. Lakin onlara iyi davran, şefkatli ve merhametli ol. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Bu infografik İslam Devleti'nin resmi gazetesi Nebe Gazetesi'nin 139. sayısından alınmıştır. <gülüyor> Dinlediğim hak diyen alim kulları Sordum cennete giden bütün yolları Yakın yok dediği de cihattan zayrı Yakın yok dediği de cihattan zayrı